Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâh. <Sessizlik> Nahmedu ve nestaînu ve ve nestehdi. Enâûzü min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillehu felâ Ve Ve ve ve ya yun nasu tuk rabbkum elihi xalak akum min nefsini wahebe ve xalak min ha zewjha ve beth min humar jalan kethiran min saa ve tuk Allah elihi tasaelun bihi ve ve hayr hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eşerrü'l umuri ha ve kullu muhdesetin bidâ' ve kullu bidatin dalâlu ve kullu dalâlatin fîn-nâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Men sallâ aleyhi salâten sallallahu aleyhi biha eşra. Evet bugün inşallah İmam Müslim kitabul iman İman bölümünden 9. Baba başlayacağız. 4 tane rivayet var babımızda. Babu delil ala sıhhati İslami men hadaruhul mağut <gülüyor> Mâlem yeşra'fin nez e ve huvel ve neshi Cevazil evet. istiğfar lilmüşrikin Ve delili ala enne men mate aleşşirk Fe huve fi ashabil jahim Ve la yunqiduhu min zalike şey'un minel vesail Karimiz Ali o zaman şöyle yakına alalım seni biraz Evet Dokuzuncu bak Bab başladığımız uzun. İmam imamın devri sıhhati Tabi İslam burada muzaf değil mi? Alâ sıhhati İslami men hadar olmuyordu. Yani burada muzaf. Muzaf ilek de men hadar olmuyordu. Evet. Malem Yerçerğe fi e ve ve istifari bil müşrikin, ve ala şey Evet. Oku tercümesini ölmek üzere bulunan bir kimsenin Müslümanlığı kabul etmesinin sahih olduğuna delil babı. Tabii nokta nokta koyduğu için bab başlığı uzun. Genel listerdeki bab başlığını tam versin çünkü bab başlığı içindeki hadislerden müteşekkil değil mi? Onları fıkından müteşekkil. Ne diyor İmam Nevevi rahmetullahi Hı -hı. aleyh. Babu delil. Ala sahât İslamı men hadarahu'l mut. Evet. Ölümü gelen insanın Ölümü gelen insanın İslam'ının Sahi olacağına dair Delilin babı Ölümü Gelen insanın Ölüm çatan insanın Evet İslam'ının Sıhhatini gösteren Delil babı Peki nasıl olursa Malam yershâfînz ve whoo elgar gara. Tabi ne demek bu? Ölüm geldi. Ölüm geldiği zaman, ölüm geldiği zaman bir hal var. O da ney? Sekeratil maud dediğimiz. Ölümün son anları. Urgunluğu, vurması, canın çıkma anı. İşte diyor ki İmam Nebevi. Neze yani gargara dediğimiz o son hale başlamadığı sürece o son hal ne yapmadığı sürece başlamadığı sürece bir insanın İslamının sıhhati babı. Müslümansa Müslümanlığı devam eder. Değilse o ana kadar da Müslüman olma neyi var? Hakkı var. Yani o sekerati mövd dediğimiz o gargara yani neyin Ölüm meleğinin gelip o canı ne yapması, içten içe çekmesi anına kadar bir insanın İslam'ının sayı olduğunun delili babı. Yani bu ne demek? İki ihtimal. Bir, Müslümansa ne yapar? O ana kadar Müslümanlığı devam eder. O anda şeytan gelip ne yapabilir? İslam'ını da imanda çalabilir. Ama burada onu kastetmiyor. Burada neyi kastediyor? Bir insanın o ana kadar iman etme. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdül ve Resulü diyerek İslam dinine girme var arkadaşlar? İmkanı var. Evet. Ama o an geldikten sonra Allah azze ve celle imanı ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Bunu gene neyle orantılıyoruz? Evet neyle orantılıyoruz? Dünyanın nihayet bulması, alemin nihayet bulması ile. Yani tevbe kapısı ne zamana kadar açık? Güneşin, güneşin batıdan doğup doğudan batmasına kadar açık. Çünkü bu alemin vefatı, evrenin vefatı, gargara hali de insanın vefatı. Yani ferdi olarak Allah insana bu imkanı vermiş son an bu. O ana kadar iman et kulum diyor ve onu kabul ediyor. Aleme de son anına kadar ama ferdi ama topluca bu imkanı vermiş. Onun için bab başlığı önemli. Ve neshi cevazil istiğfaril müşrikin tabi burada ne yapacağız? Babu delil ala neshi diyeceğiz. Ona matur. Babu delil ala neshi. Yani delilin babı Neymiş o delilin babı? Yani müşrikler için istiğfar dilemenin cevazının da neshedilmesinin delili babı. Bir zamana kadar müşrikler için istiğfar dilenmiş. Dileyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama Allah onun hükmünü ne yaptı ortadan? Kaldırdı. Kaldırdı. Yani peygamber yanlış bir iş yapmadı yani. Bazıları yanlış olarak telakki ediyor. Hayır. Bir yasak yoktu. Yasak olmadığı için böyle bir şey talep etti ama yasak gelince o talebini zaten ne yaptı bıraktı. Hani ortada bir yasak vardı da bile bile o yasak çiğnedi değil yani. Nes o demek. Ve delil yani babu delil yine ala ennen men mate şirk kim ki şirk üzere ölürse fevve ashabil cahim cehennem ashabı arasında olduğuna dair delil babı şirk üzere ölürse. Cehennemliktir yani. Vela yunkiduhu min zelike şey minel vesayet. Hangi vesile olursa olsun. Vesilelerden hiçbir tanesi de o adamı cehennemden ne yapamaz? Kurtaramaz. Yani şirk üzere ölen insanın cehennem ashabından olduğunun delili ve bu adamı hiçbir vesile ya da hangi vesile olursa olsun hiçbir şeyin bu durumdan kurtaramayacağının delili babı. Demek ki burada İmam Nebih'i bize ne yapmış? Uzunca bir bab başlığı vermiş. Bu bab başlığı tabii içindeki mevcut nelerden alınıyor? Rivayetlerden alınıyor. Bab başlığımız bu. Zaten bab başlığını anladıysak meseleyi de anladık demektir. Bu özü. Teması. fikri bu. Bab. Evet. Şimdi ne yapıyor burada? Rivayetlere yer veriyor. Evet. Okuyalım rivayetleri. Kâle al-imâm-u-müslimun rahimahullah ve haddeseni harmanetübni Yahya el-Tucuibi Kâle Abdullah ibn-i Mehbi Kâle akhbereni Yunus an Şihabi Kâle akhbereni Sa'ud-i ibn-i Musayyib An-i ibi talibin el-vefâtu Câehu Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem fe ve Abdullah ibn Ebi Umeyye bin Tebni bin Mughire Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya ammi kul la ilaha illallah kelimeten eşhedü leke biha inallah fe qala Ebu Cehl ve Abdullah ibn Ebi Umeyye ya Ebu Talibin et an milleti Abdül Muttalib fe lem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 madem onha onha meçhul hmm. madem onha anke, fənzal Allah azze ve celle, ma kane lübbiye ve lüddine âmenu en yasta firo bil müşrikine, vəle kane qurba min bagda ma təbiyələhüm, onlum achab achabul jahim, fənzal Allah te'ala fi ibi Efâl li Rasûlillâh sallallâhu ve sellem İmneke lâ tehtî men ahtabte velâkinallâhe Evet. Aslında bildiğimiz bir rivayet, bildiğimiz bir rivayet. Okuyalım senedini. Evet. Okuyalım senedini. Şimdi e, İmam Müslüm'ün hocası bana diyor. Bakın burada. Demek ki kendisi var. Kendisi var o mecliste ya da başkaları var ama hocası özellikle onu ne yapıyor? Evet. İşareten ona rivayet ediyor. Harmele Tübnu Yahya Et Tücubi hocası İmam Müslüm'ün ismi Harmele. Babasının ismi Yahya Et Tücubi yani e, lakabı. Evet ona bize Abdullah bin de hep haber verdi. Meşhur bu da. Dedi ki bana Yunus. Evet. İbn Şihab'dan naklen. Kimmiş Yunus? Etmiş. Yunus bin Zeyt. Yunus bin Yezid. İbn Şihab, İbn Şihab ezühri. Evet. Demiş ki bana Said bin El Musayyeb babasından naklen rivayet ediyor. Evet. Said bin El Musayyeb, Musayyeb de okunuyor. Daha çok Musayyeb olarak okunuyor. Meşhur tabiinden ki babası El Musayyeb'ten ne yapmış rivayet etmiş. Babası ne demiş? Babası şöyle demiş. Ebu Talib'in ölümü yaklaşınca sallallahu aleyhi ve sellem kimmiş Ebu Talib? İsmi Abdülmenaftır. İsmi künyesinden ibarettir diyenler olduğu gibi İmran'dır diyenler de vardır. Yani Abdülmenaftır ismi ya da İmran'dır diyorlar. Evet. Ee, Ebu Talib Peygamber'in amcası değil mi? Peygamber'in amcası. Evet. Ve yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Umayyettin'in Muhira'yı buldu. Evet. Tabi e, İmran demiş e, ama kaynaklarda İmran yerine daha çok arkadaşlar Amr geçiyor. Amr bin Hişam. Daha çok Amr geçiyor. Yazalım onu. Kaynaklarda Amr bin Hişam geçiyor daha çok. İmam Nevi de zaten bu bilgiyi vermiş. Demiş ki bunu ifade ederek evet Vesmi Talip Talib Abdümenaf Evet Evet Vesmi Ebi Cehil Amr bin Hişam Ebu Cehil'in ismini Amr bin Hişam vermiş Orada bir Evet cümlenin sonuna bakmadık o doğru İmran ya da Abdümenaf Ebu Cehil'in ismini Amr bin Hişam vermiş Onu alta düşmüş satır Evet onu tahsiye edin tahsiye edin Evet. Alta düşmüş. Ebu Cehil'in ismini Amr bin Hişan vermiş. Evet. Evet. Yani ee, ya Abdümenaf ismi ya da İmran. Ya Künyeden ibaret ya da ismi İmran. Evet. Devam edelim. Ne yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümmüye Teddin Mughira'yı buldu. Evet. Ebu Cehil'de dediğimiz gibi Amr bin Hişan bin El Mughira. Evet. Mütegiben Resulullah Kimmiş öbürkü? Onları da okuyalım. Rasulullah... Abdullah bin Ebi Ümeyye Tebdil Muğira'yı buldu. O da kimmiş? Peygamber Efendimizin halası, halası oğlu. Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olmuş. Evet. Mütakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey amca Allah'tan başka ilah yoktur de. Bu kelimeyi söyle ki, onun sebebiyle huzur ilahide senin lehine şahadet eyleyim dedi. Evet. E, burada dediğimiz gibi e, senere şöyle bir bakalım. Harmele 1, Abdullah İbni Vehb 2, Yunus 3, İbn Şihab 4, Said 5, babası 6 o kanalla ulaşıyor. Altılı bir ne? rivayet südâsi. Evet tabi e, burada e, El Müseyyyeb bunu doğrudan e, olay olarak aktarıyor. Olayı bizzat görmüş mü yoksa başka birinden duymuş mu bu konu hakkında ne yapacak? Bilgi verecek aslında birazdan. Verdiği zaman da ne yapacağız? Göreceğiz. He. Peygamber aleyhissalatü vesselam mevcut. Evet amcası, evet Ebu Talib'e ölüm ne yapmış? Gelmiş. Canı çıkmak üzere. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden kelime-i şehadet getirmesini istiyor ki biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselama dedesinin yani Ebu Talib'in babasının vefatından sonra sahip çıkan ney? En önemli isimlerden bir tanesi. Yani Peygamber Efendimiz'in bir nevi Muhamisi Koruyucusu. Tabi küfür şirk üzere gitmesi Peygamber Efendimiz'i rahatsız ediyor. Vesselam. İman etmesini temenni ediyor. istiyor. Evet. Ancak o ortamda hem Ebu Cehil var hem de Abdullah İbni Ümeyye İbni Mughira var. İki tane ney? Düşman. İki tane ney? Düşman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zulüm yapan iki zat. Evet. Heh. Hepsi akrabası Peygamber Efendimiz. Tabi e, Ebu Talip ulularından Kureyş'in ben Haşim'in hal böyle olunca e, ölümü de normal bir ölüm değil. Yani normal bir insanın ölümü değil. Duymuşlar ölmek üzere olduğunu. Onlar da hemen koşmuşlar. Mevcutlar orada. Tabi onların gayesi de şirk ve küfür üzere gitmesi tabi onlar onu şirk ve küfür görmüyorlar ata dini görüyorlar doğru din görüyorlar hal böyle olunca e, peygamber aleyhissalatü vesselamın tabi e, temennisinden çok daha farklı bir temenni peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki amcacığım diyor Allah'tan başka ilah yok bunu de, de ki, ben de Rabbimin indinde onun katında senin lehinde ne yapayım Şahitlikte bulunayım. Bunu de. Evet devam edelim. Bunun üzerine Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Umeyye Ya Ebu Talip Abdülmuttalib'in dininden dönmek mi istiyorsun? Dediler. Demek ki yani rivayetler bunu gösteriyor bize. Aslında Ebu Talip'te o temayül var. Hiç temayül olmadan böyle bir cevap gelmiyor. Ne Ebu Cehil'den ne de Abdullah bin Ebi Umeyye'den. Ama işte Allah istemedikten sonra arkadaşlar temayüllerin faydası yok. Temayüllerin faydası yok. Evet devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sözü amcasına arz etti. Arz etti durdu. Yani e, peygamber aleyhissalatü vesselam onlara öyle dediği halde ne yaptılar? Ne dedi peygamber aleyhissalatü vesselam? Ey amca la ilahe illallah de ki Allah indinde sana şahitlikte bulunayım. Ey Allah, ey amcacığım la ilahe illallah de ki sana Allah indinde şahitlik bu şahitlikte bulunayım. Yani e, ne demek? Ya rizhu yani bu cümleyi ona devamlı söylüyor, tekrar ederek sunuyor. Yeter ki ne olsun sonunda Velev ki bir kere de olsa ne yapsın bunu Ebu Talip? telaffuz etsin, söylesin. Evet. Nihayet Ebu Talip onlara son söz olarak kendisinin Abdülmuttalib'in dini üzere bulunduğunu söyledi ve Allah'tan başka ilah yoktur demekten imtina etti. Şimdi şu rivayet bile Şiaya bir reddiyedir. Şu rivayet bile Şiaya bir reddiyedir. Şia peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın soyunun ta İsmail'e kadar hep müminlerden, muvahhitlerden oluştuğunu iddia etmiştir. Yani amcaları, dedeleri ta neye kadar? Evet, Hazreti İsmail'e kadar. Halbuki biz şunu biliyoruz ki peygamber aleyhissalatü vesselam soyundan bahsederken soyunun muvahhit olduğundan bahsetmiyor. Zinadan gelmediğinden bahsediyor. Ama o zina gelmemesi, zinadan gelmemesi meselesi şiada böyle algılanmıştır. Yani mutahhar. Yani ne demek mutahhar? Yani gayr sifah diyor mesela peygamber efendimiz. gayr sifah ya da sefah kelimesi Arapçada zinadan gelmeme. Yani nikahla gelme. Çünkü biliyoruz biz yani nikah sadece ne de yok müminlerde yok. Mümin olmayanlarda da var. Nikah dediğimiz nikah akti. He. Neye dayalı? Bizzat o dinin kurallarına dayalı. He. Onlarda da var. Yani Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. O dönemki cahili müşriklerde de var. He. Yani Peygamber'in soyu kesinlikle ne içermiyor? Ha nese bir gayrı sahi bir zatı içermiyor erkeklik adında. Hepsi nikahdan gelme. Hepsi temizden gelme. Bu anlamıyla ama Şah diyor ki hayır. Bundan kasıt muvahit olmaları aynı zamanda. Mümin olmaları. Hanif olmaları, imanlı olmaları. Tabii vahdet-i vücut görüşü de kısmen buna ne yapmış? meyletmiş işte peygamber aleyhissalatü vesselamın annesini babasında ne görmüşler <gülüyor> müslüman görmüşler bu meyanda şimdi bu bize şunu gösteriyor bize şunu gösteriyor yani peygamber aleyhissalatü vesselamın soyunda muahhit hanif insanlar dışında herhangi birinin olması peygamber aleyhissalatü vesselama ne eksiklik getirir Kaldı ki velev olsa bile, velev olsa bile e bunun amcasıyla bir alakası olamaz. Halasıyla bir alakası olamaz. Dedesinin kardeşleriyle bir alakası olamaz. Olsa bile birinci sınıfı bağlar. Annesini babasını bağlar. Her iki taraftan anne ve babadan her iki dedeyi ve her iki nineyi de bağlar. Onların üstünde her iki taraftan, her iki dediği her iki nineyi de bağlar. Ama o dedelerin, ninelerin kızlarını, oğullarını niye bağlasın ki? Anladınız mı benim dediğimi? Çünkü nesep amcalardan gelmez, halalardan da gelmez, dayılardan da gelmez, teyzelerden de gelmez. Babadan. He. Yani babadan, anneden, büyük babadan, büyük anneden ama her iki taraftan itibaren yani hem ne için? Babanın babası ve babanın annesi için hem annenin babası ve annesi için. Ama yani Şia işi o kadar büyütmüş ki işin içine neleri de katmış amcaları vesaire onu bunu da katmış. Bu bir kere yanlış. Ha. Kaldı ki kaldı ki kaldı ki yani şi, Şia'nın bu itikatta olması Peygamber'e hangi mekremeyi kazandıracak? işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün neleri, babaları başka dedeleri, neleri nedir muvahittir, mümindir. Ama şimdi yani bunu neye göre söylüyorsun? Sifah kelimesine göre söylüyorsun. İyi de o kelime zinadan olmama demek. Şimdi alalım bu rivayeti. Şimdi annesini babasını cehennemde görmesi çok da önemli değil. Onu bir şekilde tevhid edersin. Ama bak burada amcası ne diyor? Açık net diyor ki ey amca la ilahe illallah de. Beki Allah imdinde ne yapayım sana? Şahitlikte. He. Şahitlikte bulunayım. Ve burada Ebu Talib'in aslında müşrik olarak ölmesinin Peygamberi ile e, sallatu ve selamı soyne bir etkisi olmaz. O müşrik olur babası olmaz, değil mi? İyi de. Burada bak bir adamın ismini veriyor Ebu Talip. Kimin ismini veriyor? Babasının ismini veriyor. Evet, Abdülmuttalip. Peygamber Efendimiz'in soyunun geldiği zat. Ne diyor? Ben onun dini üzere gidiyorum. Onun dini üzere ölüyorum. Onun dininin La ilahe illallah olmadığını bu rivayet açıkça gösteriyor. Açıkça gösteriyor. Kaldı ki yani rivayetlere baktığımız zaman, rivayetlere baktığımız zaman, Başka peygamberlerde doğrudan babalarının da kafir olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Azer kimin babası? Hazreti İbrahim'in babası. E gördünüz mü? Peygamber efendimizin soyunun bir daha kendisinden geldiği zat. Ya işte Azer onun babası değildi amcasıydı. İşte o dönemde işte amcaya baba denirdi. Ya baba yarısı denirdi ama baba denmezdi. Zor Le ebihi azer ediyor. Açıkça söylüyor. Heh. Yani bunlar e, şey değil yani man kısa değil, eksiklik değil Nuh Aleyhisselam'ın hanımı. Yani bunlar eksiklik değil. Bunun örnekleri çok. Yani buradan bir yere varmak ne değil? Mümkün değil. O, o zaman bakarsanız bir hepimiz Adem'le Havva'danız, Havva anamız zaten yapacağını yapmış. Hepimiz Habil'le Kabil'deniz. E Kabil'de yapacağını yapmış. Ne olacak şimdi yani? <gülüyor> yani Ha, bizde şu yok ki yani Hristiyanlardaki gibi işte onların yaptığından dolayı biz suçlu, suçluyuz o halde doğar doğmaz ne yapalım? Yıkanalım değil mi? Vaftiz edilelim. Böyle bir şey yok yani bizim dinimizde böyle bir şey yok. Babanın suçunu çocuk çekmez ki. Babanın suçunu çocuk çekmez. Dedenin suçunu torun çekmez. Bu anlamda her koyun kendi bacağında nasılır İslam'da. Sen baba olarak evladına vazifeni yapar, uğraşır, dediyorsun. ama kafir olur. Senin bir mesuliyetin olmaz bu işte? Ama sen kalkar onu Robert Koleji'ne verirsen mesuliyetin olur. Ama sen elinden geleni yaptın olmadı. Kaldı ki örnekleri var işte bak Ebu Talip gibi bir adam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Leheb'e, Ebu Cehil'e ve diğerlerine karşı hee. Varacağı en son nokta ne olursa olsun onu göz alarak koruyan bir insan ne olacak şimdi? Yani Hz. Ali'nin babası değil mi? Hz. Ali'ye davrandığından daha iyisin davranmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Ali'nin annesi bazen kocasının bu yaptığını anlam verememiştir. Hz. Ali'nin annesi yani yengesi bir anlam verememiştir. O yemeden onu yedirmiştir. O giymeden onu giyindirmiştir. Ama bu Hazreti Ali'de ona karşı asla ney? Bir kıskançlık oluşturmamıştır. Daha çok sevmiştir. O ayrı tabii orada ilahi bir hikmet var. İki kardeş arasında böyle olacak. Yani e, öbür kardeş öbür kardeşi sevmezken yani bir tanesi amca yani. Değil mi? Ama öyle olduğu halde bile he, yani e, Ebu Talib'in hanımı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyler gibi bakmıştır. Öyle güzel muamelede bulunmuştur. Ayrı. Burada ilahi bir hikmet var. Şimdi acaba ne olurdu? Değil mi? Heh. Şimdi ne olurdu? Yani böyle bir adam işte bu adam ama yani olmuyor işte iman. Eğer Allah yazmamışsa, Rabbim yazmamışsa olmuyor. Ama o ana kadar deseydi işte iş bitecekti ama demedi. Öyle gitti. Evet devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iyi bil vallahi senin hakkını niyaz etmekten nehyolunmadığı müddetçe senin için mutlaka istiğfara devam edeceğim dedi. Zaten bu rivayet bize açıkça söylüyor malem Yani Allah bana yasak koymadığı sürece, beni bundan menetmediği, bana bunu yasaklamadığı sürece ben senin hakkında Allah'tan istiğfarda bulunmaya devam edeceğim. Ha demek ki bak kaydı var peygamber Efendimiz Aleyhissalatu kaydı. Ne kaydı? He, nehyedilmediğim sürece Allah yani beni nehyetmediği sürece kayıt var. Demek ki bile bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir haram işlemiyor. Şimdi ya nehi vardı peygamber bilmiyordu diyebilir misin? Şuş değil mi yani hani, hani böyle bir adam çıkabilir mi ya? nehi vardı peygamber bilmiyordu sen nereden bildin? Şimdi e, gelmeden bir hoca efendiyi dinliyoruz YouTube'dan. Aşağıda yani işte Muhit ibn Arabin'in ölümünden ondan bundan bahsediyor. İşte ölüm meleği gelmiş, buna sorular sualler yöneltecek. Yani işte Rabb'in kim? Kitabın ne? Dinin ne? Peygamber'in kim? Demiş ki yav demiş. Yani şimdi siz bana bu soruyu soruyorsunuz ama ha e, size e, nesir mi cevap vereyim, nazım mı cevap vereyim? Yani düz yazıyla mı şiirle mi cevap vereyim? onlar da demiş ki ya demiş sen ne adamsın ya demiş yani hiç korkmuyorsun rahatsın öbürküler ne bile cevap veremiyordu e sen istediğin gibi cevap ver adam da nazımla cevap vermiş şiirle cevap vermiş şimdi yani bu kıssayı anladım ben anlamasına da bu meleklerle bunun arasındaki konuşmayı kim nakletti onu anlamadım ya ya, ya bu konuşmayı kim nakletti tamam diyelim ki böyle bir olay vuku buldu İyi de, yani e, bunu bize kim nakletti? Yine Beyazıt-ı Bestami ölmüş. E, e azap melekleri gelmiş. Höt lan demiş, gidin demiş, bir höt demiş, kaçmış gitmişler yani. İyi de yani bunu kim naklediyor? Kim naklediyor? Heh. Hatta ondan da ileri bir cevap. Hatta ondan da ileri bir cevap. Yani... O meleklere verdiği cevap çok enteresan. Ne cevap vermişti o meleklere? Hatırlıyor musun? Ha. Yani. Niye? Birlikte dinledik. Ha. Ha. Yani verdiği cevap da çok enteresan meleklere yani. Ha. Yani meleklere o sual sormaya başlamış. Sorgusunu meleklerin o almaya başlamış yani. İş terse dönmüş. E i̇ş terse dönmüş yani. Ya bunu kim naklediyor? Bunu nakleden kim? Bunu nakleden kim arkadaşım yani bunu nakleden kim? He, e yani hal böyle halbuki e bak açıkça işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nehyedilmediğim sürece istifarda bulunmaya devam edeceğim e demek ki yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda açık bir nehi ne değil mevcut değil Kur'an peyder peyniyor o da peygamber olarak bir takdir hakkı var onu kullanıyor çünkü böyle bir adamı bugün biz görsek şu diyelim ki işte ee, sistemde düzende İslam bu kadar müdafaa eden ama ne olmayan? Mümin olmayan herhalde elini ayağını öperdik değil mi? Evet. He, yani öperdik. Elini ayağını öperdik. Adam, düşünün yani Allah Resulü'nü her türlü fitneye, her türlü ihtiyale, her türlü neye? Tehlikeye karşı koruyan bir adam. Ve üstelik öz amcası. Öz. He, e hal böyle olunca... Hal böyle olunca yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada herhangi bir haram iş işlemiyor. Bazıları öyle naklediyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Şu ayet bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının verdiği cevabı teyit ettiğini gösteriyor. Yani ne o? Eğer iman etmiş olsaydı Allah beni yasaklayıncaya kadar ne yapmazdım senin için? istifarda bulunmaya devam etmezdim demezdi. Demek ki peygamber de o anda onu ne görmüyor? Mümin görmüyor. Evet. Devam edelim rivayete. Hemen arkasından da Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeli indir. işte bu ayetin nüzül sebebi değil mi? Tevbe Suresi 113 oğlu ayet. Neymiş o? Müşriklerin cehennemlik oldukları kendilerince anlaşıldıktan sonra Akraba bile olsalar peygambere de müminlere de onlar için istiğfar etmek gerekiyor. Evet peygamberin zatında hepimizi bağlayıcı bir ayet iniyor. Yani artık son an geldi iman etmedi sekerat mühöt evet, bundan sonra Allah kabul etmiyorum diyor. Demek ki yani müşrik oldu. Heh. Hal böyleyken artık kim ki müşrikse cehennemlik oldukları anlaşıldıysa ne demek cehennemlik olduğu anlaşılması? Yani son ana kadar ne yapmadı iman etmedi işte. Cehennemlik olduğunun anlaşılması burada. Yoksa şu anda adamına bunu söyleyemezsin. Senin cehenneme gitmen muhtemel ama illa cehennemlik diyemezsin adama. Son anda çünkü ne yapabilir? Dönebilir. <gülüyor> yani anlaşılabilmesi için işte bab ile alakası o. Yani o gargaraya kadar o sekerati mevte mevte ki durum. E geldi adam. E peygamber de böyle dedi. Yok dedi ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim. E bunun üzerine Peygamber Efendimiz de yasak gelmediği sürece, Allah yasaklamadığı sürece istifare devam edeceğim dedi. ha. Ne diyor şimdi Allah Azze ve Celle? Diyor ki eğer müşrikse ki cehennemlik olduğu da anlaşıldıktan sonra diyor akraba bile olsa. Açık işte net. Akraba bile olsa ne peygamber ne de müminler onlar için istifarda ne yapamaz? Bulunamaz. Akraba bile olsa. Amca olmuş, baba olmuş, dede olmuş, oğlu olmuş, hala olmuş, teyze olmuş. Hiç fark etmez. Ey kızım Fatıma gel diyor, ben de hakkım varsa al. Ne varsa al. Çünkü heh, babanın bile sana ne faydası kıyamet günü? Faydası. Evet faydası yok. Dokunmayacak sana faydası. Hal bu. Evet. İman bu kadar güzel bir haslet. Evet bu ayet-i kerime ne yapıyor? İniyor. Bu ayet-i kerime... Allah tarafından indiriliyor. Devam edelim. allah Teala, Ebu Talip hakkında dahi ayet indirerek Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şüphesiz ki sen sevdiğine hidayet veremezsin. Ama Allah dilediğine hidayet verir. Her o hidayete erecekleri daha iyi bilir. Buyurdu. Evet. Yani ne diyor burada? Diyor ki işte şüphesiz ki sen dilediğine hidayet veremezsin. Ama Allah dilediğine ne yapar? Hidayet verir ki o hidayete evet nail olacakları da çok iyi bilir. Şimdi burada biliyorsunuz hep hidayetten bahsederken iki türlü hidayet var diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bir tane neydi? Ne hidayeti vardı? Tevfik, Tevfik. hidayeti. Diğeri neydi? İrşat. Tevfik neydi? İman etmeye vesile olma. Bu sadece kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah'ın elinde. Bir de irşat var. Yani doğru yolu ne yapma Allah gösterme. Bey. Şimdi burada şimdi iki Rivayet iki ayet var. Bu iki ayetin lafzına bakıyoruz. İnneke letehdî men ahbet. Sevdiğini ne yapamazsın? Hidayet veremezsin. Onu hidayete erdiremesin. Ve inneke letehdî ila sıratil müstakim diyor bir ayet kelime dedi. Muhakkak ki sen dost doğru yola hidayet ettirirsin. Şimdi hikayet çelişiyor mu? Çelişmiyor. Burada tevfik hidayeti. Yani iman ettirme hidayeti o kimde? Bir de doğru yola ne yapma? Çağırma. Çağırma hidayeti. Yani sen doğru yolu anlatırsın. Doğru yolu gösterirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapar. Onun yolunda ihtilaf edilmez. Ben doğru yola çağırabilirim de çağırmayabilirim de doğru yol zannederim değildir. Ya da zannetmediğim halde kötü olduğunu bildiğim halde doğruya çağırırım. Yani ne? Yanlış olan doğruya. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle bir ne yok arkadaşlar? masum. Çünkü masum o. He, yani hal böyle olunca bu iki ayet birbirle ne yapmıyor? Çelişmiyor. İşte başta söylediğimiz, bidayetinde söylediğimiz. Hutbey-i Hacı. Men yehdilhu fela mudilleh. Fe men fela hadiyleh. İşte bu tevfik. Ne o? Yani kime ki Allah hidayet verirse onu saptıran Olmaz. Yok. Kimi de saptırırsa ona hidayet vere olmaz. Evet. Devam edelim. Bu hadisi buhari Müslim Hadisimiz bu. Şimdi ne yapıyor? Bakalım bu hadisi diğerleri nasıl tahric etmiş. Evet okuyalım. Bu hadisi Buhari Müslim ittifakla Said bin el-Müseyyeb'den tahric etmişlerdir. Hadisi Said babasından rivayet etmiştir. Lema hadarat Eba Talibin el-Vefatu Cümlesinin asıl manası bu Talib'e ölüm geldiği zaman demek ise de burada ölümü yaklaştığı, ölüm alametleri görülmeye başladığı zaman kastedilmiş. Evet. Çünkü ölüm anına hali ihtizar derler ki o anda iman etmenin bir faydası yok. Yani o andan önceydi Peygamber Efendimiz'in ona dediği. Yani o sekerattan hemen önceki dönem. Gargaradan yani nedir o gargara hani hadiste alıyorduk Nereden doğru çıkmaya başlaması artık? Ya. Ya. Boğazdan ağrı çıkmaya başlaması. Evet. Evet. Devam edelim. Bazıları bu ifadeden hakikatin ihtizarı yani kola halini anlamış ve o halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin orada bulunması bereketine amcasının rahmeti ilahiyeye nail olacağını ümit etmiştir. Bazıları yok. O sekerattı. Gargara haliydi ama işte Peygamber Efendimizin orada bulunması he, bir neydi? Bereketti. O bereketle Allah ne yapar? Bir istisnayla Abu Talib'e sonan bile olsa rahmet eder farklı muamelede bulunur demişlerse de bu mütalaa doğru evet. görülmemektedir. Evet. Zira Teala Hazretleri velesi tebütü villizine yamelun seyiati hatta iza haddar ahdhu mu'mmoto ahdhu mu'mmoto. Evet. Ayeti neymiş? Bütün, Bütün kötülükleri işleyip de içlerinden birine ölüm geldiği vakit şimdi ben tövbe ettim diyen o kimseler için tövbe yoktur. Evet anladık değil mi? Yani hayatı boyunca kötülükleri işledi, ölüm geldi, ondan sonra dedi ki ben şimdi tövbe ettim. Yani işte o gargara hali. Heh. Ayeti ne yapıyormuş? Buyurarak Kroni. buyurarak evet. can çekiştirmekte olan bir kimsenin imanı kabul edilmeyeceğini sarahaten bildirmekte. Sarahaten açıkça. Evet. Alenen bildirmiştir. Evet. Yine Ali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde bulunan bir kimseye iman teklif etmez. An anlaşılıyor ki bu konuşma esnasında amcası henüz koma halinde değil. Gargaranın öncesi. Evet. Zaten Ebu Talib'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşması da koma halinde olmadığını gösteriyor. E, Abdülmuttalib'in din üzereyim diyor ya. Yani, demek ki şuuru da ne? Yerinde. yerinde. Evet. Bahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcası Ebu Talib'in iman etmesini son derece arzu ediyor. Burada olayın kritiğini yapıyor. Evet. Tarihi vakayı anlatıyor bize. Çünkü kendilerini bir baba şefkatiyle büyüten, her badirede imdadına koşan, onu öz evladından daha ziyade bağrına basan o idi. Öz evladı işte Ebu Talib'in. Kim? Hz Ali. Evet. evet. Evet. Babadan, babasından büyük Hangi Babasından. Büyüktü. büyüktü. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan babası 6 yaşında iken de annesi vefat etmişti. Bunun üzerine ona dedesi Abdülmüttalip baktı. Onun vefatından sonra peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e kaldı. Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi çocuklarına ziyade severdi. Bu hal kendisine peygamberlik gelinceye kadar böyle gittiği gibi Peygamber olduktan sonra da devam etti. Kureyş'in nice düşmanlıklarından onu amcası Ebu Talip korumuş, bu ölümle tehdit olunduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i onlara teslim etmemişti. Nihayet başta yine Ebu Talip olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mensup olduğu Beni Haşim kabilesi Kureyş'in müthiş bir boykotuna maruz kaldılar. Kureyş Beni Haşim ile olan bütün alakalarını kesmişti. Onlarla alışveriş yapmıyor, kız alıp vermiyor, kendilerine en küçük bir insanlığı reva görmüyordu. Bu hal ta Beni Haşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendilerine teslim edinceye kadar devam edecekti. Hatta bu hususta bir de misaf yazılarak Kabe'nin kapısına asılmıştı. Beni Haşim çok müşkül vaziyette kalmıştı. Bir mecburiye kendilerine ait bir vadiden ibaret olan Şib'a sığındılar. ''Ve burada tam 3 sene mahsur kaldılar.'' Şeep, evet Şeep, evet oradaki virgül aynı temsil ediyor, tamam. Ha? ''Bu 3 sene zarfından Müslümanların ve dolayısıyla Ebu Talib'in çekmediği zahmet ve mihnetler kalmadı.'' ''Mihnet, belalar, mihne, bela, mihnetler çoğul, mihen, evet belalar, musibetler, afetler, evet.'' ''Hatta aç yapmakları yemeğe mecbur kaldılar.'' Fakat Ebu Talip canı gibi sevdiği birader zadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşmanlarına teslimi bir an hatırına bile getirmedi. Nihayet Ahit ahitnameyi kendileri yırtarak boykotu kaldırdılar. Ancak Şib'daki, Şi bi, Şi Şib'deki, Şib'deki mahsur, mahsur hayattan kurtulduktan birkaç gün sonra... Ebu Talip vefat etti ki hanımı da vefat etti ölüm yılı biliyorsunuz hüzün yılı evet. Heh. Ondan üç gün sonra da Ümül müminin Hazreti Hadice radıyallahu anha dünyadan gitmişti. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sene amul Hüzün, keder yılının namını vermişti. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşı 50'yi doldurmak üzere idi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bu derece emek ve hakkı bulunan amcasının ebedi saadete ermesini istiyordu. Bunun için ise Müslüman olmak şarttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının görür vermez şahadet tavsiyesinde bulunması bundandır. Vahidinin Musa bin Ubeyde'den tahrir ettiği bir rivayete göre Ebu Talib ölüm göşeğinde düşünce Kureyş kardeşinin oğluna haber gönder de sana şu söylediğin cennetten şifa bahş olacak bir şeyler yollasın demişler. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber yollamış. Peygamber Efendimiz şüphesiz ki Allah o cennetin yiyecek içeceklerini kafirlere halam kılmıştır. Buyurmuş. Net görüyor musunuz? Yani Kureyşiler halaya diyorlar diyorlar ki işte ne yapsınlar senin sadrına şifa olacak bir şey getirsin. Yeğenin sana değil mi? Ha. O da ne yapıyor? Haber yolluyor. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Yani cennete gelince diyor onun yiyecek içecekleri kafirlere nedir? Haramdır. Net cevap belli evet. Sonra Ebu Talip'in yanına giderek ona İslam'ı arz etmiştir. Ebu Talip şu cevabı vermiş. Eğer bu şehadet sebebiyle ta'yip edilerek... Ta'yip ayıplanma. Edilerek. Hı tahyip edilerek amcan ölümden korktu. Demilmese bu şehadeti getirerek seni mutlaka memnun ederdim. Aa, işte şu dediler ki var ya dediler ki. Gurur, kibir. Kötü bir şey. Adamı imandan bile eder. Evet. Devam. Salebi'nin rivayetine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talibe Ey amca muhakkak üzerimde en çok hakkı olan ve bana en büyük minnet ihsan eden insan sensin. Türk şüphe yok ki üzerimde babamdan da ziyade hakkı olan sensin. İmdi bir kelime söyle ki kıyamet gününde onun sebebiyle şefaatim sana vacip olsun demiştir. Evet. Tabi e, burada <gülüyor> meselenin çok da neye gitmiyor? Teferruatına gitmiyor. İleriki bahislerde gelecek daha sonraki rivayetlerde bu bapta değil de e, tabii yani e, şerhine de çok girmemiş, ileride girecek diğer baplarda. O da ne? E, Peygamber aleyhissalatu vesselam bunca neyi? ikramı kendisine yapan insanın e, Allah tarafından affedilmesine dair, onun hakkında istiğfar edilmesine dair yasağın kendisine geldiğini görünce, peygamberlik hakkı olarak azabının kıyamette yani cehennemde ne yapılması için hafifletilmesi için özel bir ney istekte bulunup o isteğinde Allah tarafından kabul edildiğini bize ne yapıyor bildiriyor. Ama yani şu anki cehennem ateşinin esintisi bize çok sıcak havalarda vuruyor 60'lık, 70'lik, 50'lik, 40'lık dereceler artık cehennemi düşünün yani cehennemi düşünün. Yani e, çok sıcak hava düşünün. İşte 50 derece. O 50 derecenin o esintisi cehennemden bir parça. Bir esinti yani. Oradan bu yana bir rüzgar geliyor. Evet. Öyle düşünün. Esinti. Ha, yani e, o cehennemin durumu nedir? Onun için yani oradaki azabın hafifi nedir ki? Ha. Onun için Allah imanla ölmeyi nasip etsin. Her şeyden öncesi o. Evet. Devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasından Allah, Şimdi hadiste geçen lafızları bize açıklıyor. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur demesini istemesi, dinaya yolu ile kendisinin de Resulullah olduğunu istemektir. Yani hani şunu demiyor diyemez. Yani la ilahe illallah da ama Muhammed Resulullah demene gerek yok. Ya o onun içinde zaten ne? Mevcut. Mevcut. Ha. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde sadece la ilahe illallah diyor yani Allah azze ve celle. Değil mi? Ha. La ilahe illallah demesi Muhammed'i telaffuz etmeyin anlamına ne yapmıyor? Gelmiyor. Çünkü Allah'ı, hak ilahı Allah'ı kabul edersen zaten Resul'un de ne yapmak zorundasın? Kabul etmek zorundasın. Evet. O onu kapsıyor. Devam edelim. Çünkü bu iki şehadeti yapmadıkça bir kimseye Müslüman hükmü verilemez. Yani la ilahe illallah deyip Muhammed Resulullah dememezlik olamaz. O da olacak. Şehadeteyim. Evet. Yalnız tevhidi istemiş olması da ihtimal dahilindedir. Çünkü Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hak Peygamber olduğunu biliyor. Ya bu da olabilir. Peygamber olduğunu biliyordu ama işte bir türlü ne yapamıyordu, kabul edemiyordu ya da işte evet. insanlar ayıplarlar diye imtina ediyordu. Ha. Ama bana bu ikinci ihtimalin çok da güçlü olduğu yani kanatinde değilim. Evet. Ve yu'idonehu tilken makalete ifadesi bütün asıl musahalarda bu şekilde rivayet edilmiştir. <gülüyor> ve ve Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sözü tekrarlıyordu manasına gelir. Ancak Kadı İyas bir musahada ve yu'idanı ve yu'idani lehu şeklinde gördüğünü ve bu rivayetin daha muvafık olduğunu söylemiş. Yani e, ne yapıyordu? <gülüyor> ha, yani e, Devam et bu takdirde mana. Bu takdirde mana Ebu Cehil ile İbni Ebi Umeyye söylediklerini tekrarlayıp durdular. Yani peygamber böyle diyordu, he, onlar da Ebu Cehil ile evet he, İbni Ebi Ümeyye'de ne yapıyordu? Sen e, bin dininden dönecek misin cümlesini tekrarlıyorlardı. Bünusa'da da böyle görüyor. Çok da bir fark yok arada. Çok da bir fark yok arada evet. Çünkü ilkinde zaten Peygamber arz ediyor onu tekrarlıyor. Evet, devam edelim. Hı. Hatta Talib'in bihi huwa Ala milleti Abdül Evet. Nihayet Abu Talip onların son söz olarak kendisinin Abdül dini üzere olduğunu söyledi. Ifadesi en güzel abat ve konuşmalar üzerindendir. Yani başkasının nahoş bir sözünü nakleden, Burada olduğu gibi gayet zamir kullanmalıdır. Yani e, işte Ebu Talip doğrudan böyle söyledi demiyor. En son söylediği söz şöyleydi diye gayip sen lafzıyla değil, hüve lafzıyla kullanıyor. Yani böyle dedin demiyor. Böyle dedi diyor. Evet. Burada mezkur adaba riayet edilmese en ala milleti abdilmuttalib. Ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim dedi. Ifadesini kullanmak gerekir. Yani, öyle demiyor mi? ama. Anladık. Ha. Çünkü Ebu Talib'in ağzından çıkan söz idi. Yani ben işte Abdülmuttalib'in dini üzereyim diyor ama ee naklederken ravi o böyle dedi diyor. Dedim dedi demiyor. Yani bir uslup işte yani. Hükmü değiştirir mi? Değiştirmez. Evet. Devam et. Şüphesiz ki sen sevdiğine hidayet veremezsin. Ayet-i kerimesinin Ebu Talib hakkında nazil olduğunda bütün müfessirler müttefiktirler. Keza hidayet ve dalalet ancak Allah'a mahsus olduğundan dahi bütün ulema ittifak halindedirler. Hadisten çıkarılan hükümler. Evet bakalım neler çıkarılmış. 1- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehadeti kendisine nasip olan kimse için bir fazilettir. 2- İstenilmeden yemin etmek caizdir. 3- Bu hadis Ebu Talib'in müşrik olarak vefat ettiğinin nassam delildir. Ma mafih mesele ihtilaflıdır. Çünkü, çünkü İbn-i İshak'ın rivayetinde Abbas peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey kardeşimiz oğlu senin amcana arz ettiğin kelimeyi onu gerçekten söylediğini işittim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ise ben işitmedim cevabını verdiği zikredilmektedir. <gülüyor> yani bu ihtilaflı dediği bu zayıf rivayet zaten ama Abbas diyor ki ben işittim diyor ama peygamber efendimiz de ben İşitmedim diyor. Evet devam edelim. Süheyl'i, Süheyli diyor ki Abbas'ın sözünün kabul edilmemesi onu Müslüman değil iken söylediğindendir. Şayet o sözü Müslüman olduktan sonra söylese kabul edilirdi. Nitekim Cübeye bin Mut'imin im, Mut kafirken dinleyip Müslüman olduktan sonra eda ettiği hadisi kabul edilmiştir. Yani bunu Abbas dediğinde Müslüman değildi. Ha, eğer Müslüman olduktan sonra demiş olsaydı kabul edilirdi ki yani bu rivayet zayıf olunca zaten bunun üzerinden ne yapma bir hüküm çıkarmadı mevzu değil. Bu rivayet zaten İbn-i İshak'ın geçen zayıf bir rivayet. Çok zayıf bir rivayet. Seneden yani itibara alınması ne değil? Mümkün değil. Hele böyle Buhari-Müslim rivayetinin karşısına çıkması da ne değil zaten? Ne mümkün kaldı ki zaten ha, e, Müslüman olduktan sonra söylediğinde zaten bilmiyoruz. Abbas'ın. Hal böyle olunca zaten kendi içinde istilal çürük. Evet. tembi. Kelam ulemasının da beyan ettikleri vecihle bu talibin iman etmediğine kail olmak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gücemesine sebep olabilir. Bina-i bu bapta en ihtiyatlı hareket bu meseleyle dil uzatmamak. Yani bu meseleyi ele almamaktır demiş. Ama e, işte e, İmam Buhari, İmam Müslim, işte Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn Mace ve diğer bütün muhaddisler Hi işte ne yapmamış kelam ulemasının nazar itibara aldığı bu meseleyi nazar itibara almamışlar rivayetleri açıkça bize ne yapmışlar nakletmişler şarihlerde bunu ne yapmışlar açıklamışlar su gelince teyemmüm bozulur Nas gelince hüküm kıyas ne yapar ortadan kalkar yani bunlar e, tabi temenniler aynı gerekçeyle peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın anne babasını suyutu daha sonra ihya ettirip diriltmiş yeniden iman ettirip öldürtmüştür. bir takım rivayetleri istinaden. Zayıf rivayetlere istinadığı çok önemli değil. Yani şöyle çok önemli değil. Yani bunu tenkis görmek, noksanlık görmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte atasına, babasına, nesebine dil uzatma olarak görmek çok yanlış bir zihniyet. Çok yanlış bir algı. Neden? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu nakdettikten ettikten sonra, söyledikten sonra, ha, annemin babanın cehennemde gördüm dedikten sonra yani bize ne düşer ki? Bize ne düşer ki? Yani bu tevhid değil. Tevhid değil. yani çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Veriyor ki sonradan dirilseler bile yani rivayet sayı olmadığı sürece yani üzerinden hüküm bina etmeye ne yok gerek yok. ama ehli fetrettir dersen ehli fetret aynen o kel işte o işte e, kör sar hadisinde olduğu gibi onlar ehli fetrettendir. Allah onları ne yapacaktır? Hani biz bunu cehalet mazerettir rivayetiyle alıyoruz ya, sahip bir rivayet. İşte onlar da ehli fetrettendir dese o zaman Müslim rivayetini ele alamıyor Çünkü cehennemde gördüm diyor. Allah ehli fetretten olanı ne yapmaz? Cehenneme atmaz. E cehennemde yandılar yandılar sonradan Allah oradan çıkaracak diyorsan e bu da zaten veci itibariyle ne olur? Sakat bir istiller olur. Yani bunlar bu anlamıyla tartışılması belki de Doğru olmayan meselelerdir. Ha, biz peygamber aleyhissalatü vesselamın annesinin babasını cehenneme atma meraklısı değiliz. Ha? Öyle de anlaşılmasın ya da amcasın haşa kellan. niye öyle bir merakımız olsun ama rivayetler böyle. Hatta İmam-ı Vanife Fıkhı Ekber'de ki Molla karinin bütün şehirleri bunu gösteriyor kitapta yazmış. Ma ata ebevahu ala kufrin demiş. Bir rivayette ala cahiliyetin bir rivayette ala şirkin her iki babası yani anne ve babası ebeveyni neye göre öldü? Ne üzere öldü? Küfür üzere öldü. Molla Ali'l-Kari bunu açıklıyor şerhinde. Aynı zamanda Mutakat Ebi Hanife fi ebeveyi Resulü Aleyhisselatü Vesselam diye de kitabı var. Yani İmam Ebu Hanife'nin peygamber efendimizin anne babasının hakkındaki neyi? İtikadı, ile alakalı kitabı var. Orada bu rivayeti de ne yapmış? Açıkça ifade etmiş. Hatta suitiye, yani ile arasındaki nelere Münazaralara bir reddiyedir bu. Ha, yani her ne kadar birileri işte Ma işte Mata ebavahu, Mata ma oradaki ma düşmüştür diye iddia ettiyse de ha, yani ölmedi şeklinde cümlenin evveliyle uyuşmadığı gibi e, o zaman yani Molla Halil Kari'nin ha, bu şerhini ne yapacağız? Yani her şeyde sultan-ülama ama mesele suyuti ile çarpışma meselesi olunca e, ne oluyor yani? Sultan ne oluyor? Ha, yani ulema olmuyor mu? Ha, bunlar yani e, şey vehmi meseleler. O bakımdan yani ben özellikle Fıkhıl Ekber'de Molla Halil Kari'nin e, bu cümleyle alakalı şerhini okumanızı tavsiye ederim ama tercüme edilmemiştir bu bölümleri. Onu da size söyleyeyim. Ha, bu bölümleri tercüme edilmemiştir. Maalesef. Yunus Vehbi Hoca bile bu bölümleri evet tercüme etmemiştir. Maalesef. Adamcağız orada diyor zaten Fıkhıl Ekber şerhinde ben diyor bu konuda bir kitap tehlif ettim diyor. Ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcut o kitap basıldı. Süleymaniye Kütüphanesi'nde de el yazması mevcut. Heh. Onun için yani bu mesele aslında Hanefi alimler tarafından da hükmü konulmuş bir meseledir. Ama gel gör ki işte yani işte mevlitlerde okunan o neler işte o ifadeler vesaire falan filan bu konuda e, hadisleri açıkça muhalefeti özünde barındıran hususlar. Yani Buhari müslim rivayetinin karşısında en az onun kadar sağlam bir rivayet olacak ki durabilsin değil mi? E, yani, e, yani zayıfsa onun karşısında nasıl duracak onu anlamış değilim. Ya rivayetler açık işte bakın burada da bu var. Burada da bu var. Yani e, üstüne gitmenin de çok da neyi yok? Anlamı yok. Evet. Alalım bu rivayeti değil kırk da iki rivayeti diğer derse bırakalım. Evet. Abduh bin Humeid. Evet. Abduh bin Humeid. bin bin bin Evet. bin bin ve, gala, ve yok Gala var, var mı sizde ve? Yok. yok ben göremiyorum hmm. Ben de aynı Nusa'ya yani bakıyorum ee, Gala başında yok Var yok, heh, yok. Heh. Hmm. Gala haddesena Yakub Ve huvudnu İbrahim Ebni Sa'di Gale haddeseni Ebi An salihin kilahuma Ani zühri Bi hazel isnadi mislehu Gaire anna hadis Salih intaha 'inda qawlihi ve celle ve ve ve ve Evet senedi bize İsaq bin İbrahim ile Ab bin Hümeyt divayet etti. He, yani İmam Müslim aynı tabakada iki şeyhinden almış bunu. Arkadaşlarıyla birlikte. Bir İshak bin İbrahim diğeri Ab bin Hümeyt. Ab bin Hümeyd, meşhur müsnedi olan kimmiş İshak bin İbrahim? Bunlara karışmışız. Evet, Evet. İshak bin Rahüye Rahavey Ebu Yakup İbni İbrahim el-Mervezi. 161 Kici tarihinde doğmuştu. Evet. Tabii buna 131 buna evet bu 132 demiş Halbuki bu yanlış olmuş. Evet. Evet evet 132'ye 130 diyecekti. Evet. Evet dur bakalım bir. Evet, evet, 130'a 132 demesi lazımdı. Evet, evet. 130'a 132 demesi lazımdı. Öbürü de karıştı. Evet, hepsi karışmış bunların. Bunları tasfiye edelim. 130'a 132 diyelim. Değil mi? Şeyde nasıl Evet, dipnot, dipnot. Yani bunu karıştırmış e, matbaa. Ya yani mailisten değildir bu. Dizgidendir. 132 var ya? Et En altta. Onu 130 yapın. 131 olması lazım. Evet. 130 131 Evet, 131 evet. Evet. 130, olması lazım hocam 108, İshak bin İbrahim. Hadi. Şimdi bir dakika. Bize İshak bin İbrahim. Hadisteki metinde İshak bin İbrahim var. 130 demiş Abdürezak bin Hemman vermiş. Hayır yanlış o. Bir sonra mamel. Alttaki 132, 130 yapın. En alttaki 132'yi. Sonra 131 demiş. Abdür Rezzak 130'u 131 yapın. Sonra Mamert demiş 132, 131, 132 yapın. Şimdi düzeldi. Evet. Evet bak kitabı da tavsiye ediyoruz bu vesileyle işte. Evet şimdi ona göre oku. En alttaki 130, ortada 131, üstteki 132 öyle hocam? Yok. En alttaki 130, en üstteki 131, ortadaki 132. Evet, okuyalım. İshak bin Rahüye Rahavey, Ebû Yakub İbn İbrahim El Merrezi 161. Hicri tarihinde doğmuştur. Muhaddislerden fukahadan bir zattır. İmam Şafiye Mülaki olmuş, onun yüksek kadirini takdir etmiş. Onunla münazarada bulunmuştur. Tabi İsak bin Rahuya Rahavey denilir. Hadisçiler Lugat Lugatçılar Rahavey, Sibeveh gibi aynı. O şeyle terkiple okurlar, evet. Devam edelim. İmam Şafi'nin müsellefatını Mısır'da yazıp cem etmiştir. İmam Şafii'nin asabından sayılmaktadır. İmam Ahmet İlham'den demiştir ki, İbni Rahavey bizce emme-i müslimindendir. Yüksek bir imamdır. Ondan daha fakir bir zat Bağdat çöprüsünden geçmemiştir. Hafızasında 70 bin hadisi şerif var idi. Hadi, hadise dahil olan Kitabı müsnedi pek muteberdir. Kendisi Hüsnedibni Rahuya diye mevcut matbu. Evet. Kendisi Irak, Hicaz, Yemen, Şam taraflarında seyahat eden Sufyan bin Ederek, ederek seyahat ederek Ederek Sufyan bin Uyeyne gibi zatlardan hadis tahsil etmiştir. Kendisinden de Buhari, Müslim, Tirmizi ve bu Davud, Nesai, Ahmet bin Hanbel gibi büyük muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. 238 Hicri yılında Şaban ayının 15'inde vefat etmiştir. Geniş bilgi için Tezkiyrat'ın Hufas cilt 2 sayfa 433'e bakınız. Aynı zamanda Buluhul Meram'a bakınız diyor. Cilt 3 4, sayfa 492 kendi tercümesi. Evet. Sanani'nin e, Subulus Selam'ı var. Biliyorsunuz İbn Hacer'in Buluhul Meram'ının neyi? Şerhi Ahmet Davudoğlu hocanın tercümesidir. Kendisinin tercümesi. Bakın burada da ilginç. Kendi ismini vermiyor. Kendi kitabına havale ediyor. Bu da çok önemli. Parantez içinde vermiş zaten. Evet. Dört ciltlik bir kitaptır. Çok eskiden basıldı. Bizde de var altta yeni evinde. Heh. Evet bu zat. Evet devam edelim. Dediler ki yani İsa bin İbrahim ile Ab bin Hümeyd dedi ki. İmam Müslim'in iki hocası ne dedi? Bize kim rivayet etti? Muamber haber verdi. Hayır dediler ki bize Abdurrezzak haber verdi. Kimmiş bu Abdurrezzak? bin Hammam bin Nafi'ul Meşhur Abdurrezzak bu, musannefi olan. Meşhur hocası Ma'mer zaten heh. Devam edelim. Tabi'inin 7. tabakasından Yemenli büyük bir hadis hafızı olan Abdurrezzak İmam Hafız Ma'mer bin Raşid'in rahisidir Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah, İbni Cüreyc, Sevir bin Yezid, İmam Evzai Sevri gibi e ağzından rivayette bulunmuştur. E ağzım büyük imamlar demek. Kendisinden Hı. İmam Ahmet, İshak bin Rahavey, İmam Yahya bin Ma'in, Zühli, Ahmet bin Salih, Remadi ve diğer o tabakada bulunan hadis hafızları rivayete bulunmuşlardır. Kaynaklar, Zehbi Tezkiyretül Hufvaz, İbni Saad Tabaka, Cilt 5 sayfa 546 ev. Evet. Mi? İbni Hacer, Tehzib, Tehzib Cilt 6 sayfa 311 ile 315 Hazreci, Fulasatü Tevsibi Kemal sayfa 201. Görüyor musunuz? Kaynakları da gösteriyor. Yani o döneme göre yapılmış çok iyi bir çalışma. Sanatlarda Evet yani o döneme göre Evet evet yani o göre, yani o göre yani o döneme göre yapılmış çok iyi bir çalışma. Evet ha Peki Abdurrezzak ne demiş? Bize kim? Mamer. Yani hocam rivayet etti haber verdi. Kimmiş Mamer? Muammar bin Raşid Ebu Urvetel Ezdi Ezd kabilesinden Abdüsselam bin Abdülkuddüs'ün köle iken İslam'ın kendisine sağladığı Mevali, evet, he. hürriyeti sayesinde tahsil ile yetişip imam derecesine yükselmiş bir zattır. Basra'da doğup büyüdüğü halde Yemen'de ikamet eylemiştir. İmam İbni Şihab el-Zühri Katade Amr bin Dinar, Ziyad bin Alâta, Yahya bin Ebi Kesil, Muhammed bin ziyad Cemhi gibi e İbn-i hadis-i şerif ve istima elemiştir. Bu Cemhi diyor ya Allah alem cumahi olabilir bu. Cumahi. El Cumahi. El Cumahi Allahu alem. Cemhi değil de Cumahi. Allahu alem. Çünkü muhtemelen eee Hareketsiz bir metinden aldı. Cümahî olabilir. Evet. <gülüyor> Devam edelim. <gülüyor> Gibi Eyimme-i Tabi'inden hadis yani hadis tabi imamlarından. Evet. Hadis. Hadisinden de İmam Sufyan bin Uyeyne, Sufyan-ı sevdi Abdullah bin Mubarik bunlar İbni Uleyye Yezid bin Zürey' Zürey'a Abdül hmm. Al Ala, bin Abdül Ala, Hişam bin Yusuf, Abdurrezzak bin Hemmam gibi e, ilme ikiram hadis-i şerif ahs ve istima etmişlerdir. İmam Abdülvahid bin Ziyad diyor ki: "Ma'mere, İbn Şam ez hadis ilmi nasıl tahsil eyledin dedim. O da: "Ben Tahiyede bir kamil idim. Beni Medine'yi Münavvere kumaş almaya gönderdiler. Medine'ye vardım. Hemen bir eve indim." Bir de gördüm ki insanlardan bir şey insanlar bir şeyden hadis-i şerif dinleyip sonra onu ediyorlardı. İşte ben de onlarla öğrendiğim hadis-i şerifleri arz eyledim dedi. İmam İbn Şihabe Zühri 154 154 yılı Ramazan'ında İhtihale Darbaka eylemiştir. Rahimehullah. Evet. Kaynaklar İbn Sa'd Tabakat, Tezkiye-i Tuhuf Hazrecî Hulasat-u Tezhib-ül Evet İbn-i Şahab hakkında da bilgi vermiş Çünkü senette İbn-i da Yukarıda ne yapıyor? Geçiyor. Ve tahvil var şimdi i̇mam Müslim şeyhini değiştiriyor. Evet kimden alıyor? Bize? Hasan el-Hulvani ile Abd bin Hümeyt dahil var. Şimdi yukarıda İsak bin İbrahim ile Abd bin Hümeyt'ti. Burada Abd bin kaldı. Yerine Diğer İshak'ın yerine kim? Hasan el-Hulvani Dediler ki ikisi de evet bize Yakup ki İbni İbrahim bin Sad'dır yani İkisine et. de Yakup Kimmiş bu Yakup? 133'te vermiş bunu Ebu Yusuf Yakup bin İbrahim Bin said Zühri El Medeni Kütüb-i imamlarının kendisinden Hadis-i Şerif tahriş, et, tahriş ettikleri İmam hafız Hadis Ebu Yusuf Yakup bin İbrahim Abdurrahman bin Amfuz Zühri'nin torunlarındandır Babası Sad'dan Asım bin Muhammed-i Ömer'i Zühli'nin kardeşi oğlu Muhammed şube ve imam Nes gibi ecilleden hadis-i şerif ahs ve istima edilmiştir. Kendisinden İmam Ahmed bin Hanbel Rahimahullah, İshak bin Rahavey Abd bin Hümeyt İmam Müslim'in şeyhi Zehli gibi e, imme-i hadis kendisinden Zühli. Zehli mi yazmış? Zehli. Evet Evet Sonra Bağdat'tan çıkarak Mehmun'un mevzili Hasan Bilseydir oturduğu Vasıf civarındaki dağ ile şehir arasında akan Femissor adlı nehrin kıyısında Kâşhanesine giderek orada yaşamış ve orada Şevval 208 Hicri senesinde dar ahirete il iltiham etmiştir. Kaynaklar i̇bn Can, Tabakat, Zehbi Tezkirat-ı Hufvaz, Hazırcı Tehsibi Tehze bin Kemal. Ayrıca Femüs için Yakut Mu'cam'ı buldum. Evet. O kimden rivayet etmiş? Dedi ki bana babam Salih'ten. Ha. Yani e, Yakup yani İbni İbrahim yani babam İbrahim kimden? Salih'ten. Kimmiş Salih? Bu Muhammed Salih bin Kaysan. 146 yılında vefat etmişti. Azatlı kölelerde. Evet. Evet. Ebu Muhammed Salih bin Keysan'dan ne yaptı babam bana? Rivayet etti. Devam edelim. Salih ile Mamer'in de... Şimdi yukarıda Mamer dedi sonra tahvile geçti. Burada sonra Salih dedi. Heh, hem Mamer hem de Salih kimden rivayet etmiş? Zühri'den. Ee, multakal isnat. Müşterek yukarıdaki diğer senette birleşti. İbn-i ez Ezzühri'de birleşti senet. Anladık mı? İbn Şihab Ez-Zühri'de birleşti. İbn Şihab'tan sonrası aynı rivayetin. İbn Şihab Sait bin Müseyyep'ten, o da babası Müseyyep'ten. Anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? İbn Şihab'ta birleşti. Ama bakın İbn Şihab'a giderken ne böyle e, çeşitli e, tariklerden gidiyor. Zengin neye bak zengin ne? Hoca bolluğu. Hoca bolluğu, şeyh bolluğu var gideyim. Şimdi adam bir tane bulamıyor. Bir tane bulamıyor. Görüyor musunuz? Heh. Şimdi he. Kimden? Evet, Zühri'den nakletti. Aynen bu isnatta bu hadisi mislin rivayet etti. Benzeri. Yani demin ki ilk rivayet. Şâib Şah, İbn Şâbe Zühri, evet, o kimden? Said bin Müseyyep'ten. Said bin Müseyyep babasından değil mi? babası doğrudan olayı anlatıyor bize Heh. evet devam et şu kadar var ki salihin hadisi bunun üzerine Allah azze ve cen onun hakkında ayet indirdi cümlesini nihayete Heh. şimdi salihin rivayeti mamerden farklı olarak burada mamerde vardı ya ilkinde mamerden farklı olarak Allah şu ayeti indirdi diyor ama ayeti zikretmiyor yine salih hadisinde evet evet bunun üzerine Allah Azze ve Celle onun hakkında ayet indirdi. Cümlesinin nihayete ermiş. Her iki ayeti zikretmemiştir. Ya Her iki ayet var ya rivayette ilkinde. O iki ayetleri zikretmiyor. Başka? Salih hadisinde Ebu Cehil ile Abdullah o sözü tekrarlıyorlardı. Salih hadisinde Mamer'den ve daha önceki neden? O rivayetten farklı olarak ki orada da he, Yunus rivayet etmişti İbn-i Salih ne yapıyor? Hem Yunus'tan hem de Mamer'den farklı olarak... O yani Maamerle Yunus nasıl rivayet ediyordu, sözü tekrarlıyordu diyor ama kimin tekrarladığını bilemiyorduk. Hani Kadı Yazda Binusa da gördüm diyor ya. Ha yani Ebu Cehil ile, ha e, Ebi, ha e, evet Umayi. O ne yapıyordu? Tekrarlıyordu diyordu ya. He, burada açıkça Salih diyor ki evet Ebu Cehil ile. Abdullah, Abdullah o sözü tekrarlıyorlardı denilmiştir. Yani neyi tekrarlıyorlardı? Yani sen şimdi Abdülmuttalip dininden evet yüz şey vereceksin? Anladık mı? Bak inceliği görür müsün Ama aynı rivayeti de zikretmiyor. Bu bir matematik arkadaşlar mantık. Yani bu haliyle verebilirdi rivayet, uzatmıyor. Diyor ki aynısı ama diyor işte diyor ne yapmadı diyor Salih iki ayeti zikretmedi bir de farklı olarak böyle yaptı diyor. Devam edelim. Mamer ise Mamer hadisinde ise bu cümlenin yerinde Onlar Ebu Talib'in yakasını bırakmadılar Cümlesi vardı Mamer ise Salih'den farklı olarak Salih diyordu ki Ebu Cehil ile Abdullah o sözü tekrarlıyorlardı Kime? Ebu Talib'e Mamer ise Diğer Yunus rivayetinden de farklı He. Ne diyor sadece Onlar Ebu Talib'in yakasını bırakmadılar yani illa bunu söyle söyle yakasını bırakmadılar şeklinde. Ama Yunus rivayetinde Ne bu var ne bu var Söz tekrarlıyordu. Tekir ile. Kim yani? Sanki peygamber tekrarlıyordu. <gülüyor> Anladık değil mi? Bakın. Bu farklılıkları ne yapıyor bize burada? Veriyor tabii bunlar arkadaşlar ince işler. Ee, rivayetlerimiz çok yok. Ee, hemen alalım bu babı bitirelim. Yani e, Kısa kısa hemen geçelim. Şimdi burada ne yaptık? Ee, Said bin Musayyep rivayetini bitirdik. En sayı Ebu Hurey rivayetine döndük. Diğer iki rivayet. Evet. Alalım hemen. Ga'len i̇mam Muhammed bin Abbadin bin Ebi Umarat. Kâle haddesena Mervan an Nüzeyde ve Huqub bin Kaysan an Ebi Hazim'in, an Ebi Hurayra te sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi "İnnel meytin ilahe biha Burada açıkça reddetti diyor. Eba diyor. Diğer rivayette açıkça böyle söylememişti. Ha, Alalım senedi. Bize Muhammed bin Abbad ile İbni Ebi Ömer rivayet etti. Şimdi İmam Müslim'in işte Buhari'den de farkı bu biraz. Çokça aynı anda tabakada iki şeyhini ne yapabiliyor? Zikredebiliyor. Yani hem Muhammed bin Abbad de İbni Ebi, Ebi Ömer hocası ona ne yaptı rivayet etti bize yani dediği diğer arkadaşları da mevcut. Evet sonra dediler ki bize Mervan Yezitten ki İbn Kaysem'dir. O da Ebu Hazim kimmiş Mervan kimmiş Yezi. Evet. Mervan bin Muaviye el Fezari. Evet. Kimmiş Yezi? Ebu İsmail Yezid bin Kaysan. Kûfe'lidir. Yalnız Müslimin ravilerindendir. Evet. He. Bize Mervan Yezitten yani Mervan Yezi bin Kaysan'da. Evet. O da bu Hazim'den. Kimmiş o? bu Hazim Seman el Eşka'i. Ömer bin Abdülaziz zamanında irtihal eylemiştir. Yani ahirette tabii. Orada bir irtihal deyince düşmüş sanki ahirete irtihal eylemiş. Evet. He. Ha. ha. şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ha. O da kimden Ebu Hureyre'den. Laptan evet. Rivayet etti. Muhammedle İbn Ömer 1, evet. Mervan 2, Yezi 3, Ebi Hazim 4, Ebu Hureyre 5. Ha. Şimdi diğer senedi geçtik ama Diyâ sene bakarsak bir önceki rivayette şöyle bir bakalım ona da. İsak bin İbrahim 1, Aprin Humeyd de birlikte, Abdurrezzak 2, Mamer 3, Zühri 4, Said bin Musayyeb 5, babası 6. İlk rivayette 6 idi. İkinci kanaldan gidelim. Hasan el Hulvani ile Abd bin Humeyd 1, Yakup 2, Yakub'un Yakub babası İbrahim 3. Salih 4 Zühri 5 Said İbni Müseyyep 6 Babası 7 İkincisi daha uzun Anladık ilk ikisi 6 bu 7 Evet yani görebiliyoruz burada da 5 Heh. Hangisi daha Ali hangisi daha nazil artık sormuyoruz Öğrendik En kısa yoldan giden Ali uzun yoldan giden Nazil evet. Ne demiş e bu Şöyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası ölürken ona Allah'tan başka ilah yoktu ve bunun sebebiyle ben kıyamet gününde senin lehine şehadet edeceğim buyurdu. Fakat o buna yanaşmadı. Bunun üzerine Allah şüphesiz ki sen sevdiğine hidayet veremezsin. El-Kasas 56. Ayet-i Kerimesi'ni indiriyor. Açık yani şerhine de zaten ihtiyaç yok. Yani yanaşmadı. Yani biraz böyle yumuşatmış. Eba reddetti demek. Reddetti demek reddetti. Yanaşmadığından öte reddetti. Yani yanaşmadı tamam redd veriyor ama biraz yumuşatılmış ifade. Evet. Aynı rivayetin Ebu Hurey rivayetin farklı bir neyi, tariki. Onu da alalım hemen. Son rivayet zaten bu. Kale İmamı Muslimun Rahimehullah Haddesana Muhammed bin Hatib bin Meymuni Kale Haddesana Yahya Yahya İbni Sa'idin Kale Haddesana Yezid İbni Keysan. Evet. Yezid bin Keysan da birleşti diğeriyle. An-Ebi evet. Hazim al-Eşca'i An-Ebi Hurayrata Kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ammihi Kul la ilahe Allah, Eşhedu leke biha yawmal qiyamati Kale Lewla an tuğayyirani Tuğayyirani Tuğayyirani Kureyşum Yaquluna innama hamalahu Ala zalik Al-Jaza'u Laaqrartu biha Aynaka Fe enzelallahu inneke la tehti men ahbabte velakinallaha yahdi men yasha Evet okuyalım senedi. Bize Muhammed bin Hatim bin Memun rivayet et. Burada etti. tek bir şeyhinden almış. Ona kimden? Dedi ki bize Yahya bin Said rivayet etti. Kim Yahya bin Said el Katt'tan okuyalım onu da. Bu Said el Katt'tan meşhur. i̇bn İbnü Katt'tan diyoruz. Evet. Yahya bin Said bin Sayyibü'l-Huz İlm-i Hadis hafızlarının seyidi olan Yahya bin Said İlk hadis, geçtiği yerde veriyor mesela bir daha geçti mi ne yapmayacak bu bilgileri? Vermeyecek evet İbn-i İbn Sal Tabakat 7 sayfa 293'te Ebu Said künyesi ile künyelenirdi O Sika, Memun Derecesi Ali ilm i Hadis'te sözü hüccet idi demektedir İmam Zehebi Teskirat-ı Huffaz'dan Hadis-i Şerif hafızlarının seyidinin alemidir alemidir. Alemidir. Nişanesi, nişanesi. Alem nişanesi. Evet, ha. Nişan bin Urve, Ata bin Sa'id, Hüseyin muallim Hüseyin bin Araq, hamidut Tahir, Süleyman et-Teymi, Yahya bin Sa'id ensari Ameş ve onların talebesi. <gülüyor> onlardan hadis hadis ahs ve istima O hususta cidden çok çalıştı. Ondan da İbn Mehdi affan museddet Evet orada ayın düşmüş. Yani el a Affan museddet evet. İmam Ahmed bin Hanbel, İhsak bin Rahawayh, Yahya Ali Yülfellas, Bündar, İsa kul Köseç, Muhammed bin Şeddadül Mismahi gibi yüce hadis-i şerif ahsetmişlerdir. İmam Ahmed bin Hanbel onun hakkında gözlerim Yahya İbni Sa'idin benzerini görmedi demiştir. Yahya bin Maîn de Abdurrahman bana gözlerin Yahya el-Kattan gibisini görmek dedi demiştir. Yine Yahya bin Ma'in, Yahya bin Said el-Kattan 20 seneyi her gece Kur'an-ı Kerim'i hatmeterek ihya etti demiştir. İmam İbni Mehdi dedi ki, bir gün İmam Şube'nin yanında bir meselede onunla iknaf ettiler. Ve ona seninle bizim aramızda bir hakim hükmetsin dediler. O da Yahya bin Said'e razı mısın demişti ki hemen cecik o da çıka geldi ve İmam Şube'nin aleyhine <gülüyor> hüküm vermişti. O vakit Şube senin hükmüne kim dayanabilir ki ey ahval yani ey Yahya bin Said dedi. İmam Nesai Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri üzerine Allah'ın eminleri İmam Malik Şube ve Yahya el-Kattan. Yani eminleri, yani emin şekilde güvenilecek, dayanılacak zatlar kimler? İmam Malik, Şube ve Yahya el-Kattandır demiş. Evet. İmam Ebu Said Yahya el-Kattan Hicri 120 yılında doğmuş, 198 Hicri senesinde Safer'inde. Safer'inde İltihal-i Darbaka eylemiştir. Rahimehullah. Evet. Kaynaklar İbn Sal Tabakat, İmam Zehbi Tezkiretur Hubbas Hazreci Hulâsatü Tehzib-i Kemal Cehd-ü Tâdil'deki şiddetine ve hadis alimlerinin onun hakkındaki hükümleri için Abdülhayyilleknevi Er-Ref'u ve Tekmîr fil Gerhi ve Tâdil Abdülfettah Ebu Güdde Neşri sayfayı ücretmiş ve devamına bakıyor. Eki o dönemde bunu Abdül Abdülfettah Ebu Güdde bu kitabı yeni neşretmişti yani ee, yeni öldü işte, öleli işte 9-10 sene oldu olmadı ha. Yani e, şey Abdülhafet Ebuhut de yani hoca e, e, şeyi de takip ediyor yani. Çıkan kitapları da takip ediyor. 70'li yıllarda arkadaşlar Türkiye'de kitap takip etmek, Arapça kitap takip etmek, Deveye hendek atlatmak gibi bir şey ha yani bakın bu kitap da var elinde yani. Şöyle, evet işte. İşte görüyorsunuz yani. İşte yani ilim böyle bir şey. Yani şimdiki gibi değil. Bak şimdi altta hemen 5 dakika 10 dakikada bütün alberni kitaplarını indirdi sitesinden Serkan. Şimdi yani çok yani o dönemde zor. Evet. Heh, raviler bunlar. Neymiş hadis? Nerede birleşti? Nerede birleşti arkadaşlar? Yezid bin Kaysan Muhammed bin Hatim 1, Yahya 2 Yezid bin Kaysan 3, Ebu Hazım 4 Ebu Hureyre 5 Humasi aynı Evet devam edelim oku şimdi Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre şöyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amcasının Allah'tan başka ilah yoktur de Bunun sebebiyle Kıyamet gününde ben senin lehine şehadet edeceğin Buyurdu Amcası Kureyş beni ayıklayarak Ebu Talib'i buna ancak korku sevk etti mesela seni mutlaka memnun ederdim dedi. Bunun üzerine Allah şüphesiz ki sen sevdiğine hidayet veremezsin. Ama Allah dilediğine hidayet verir. El-Kasas 56. ayetini indirdi. Le-akrartu biha aynake. Evet. Bunu nasıl tercüme etmiş? E, muhakkak ki seni ne yapardım? Mutlaka seni ne yapardım? Memnun ederdim. Yani e, gözlerini sevindirirdim. He, aydınlatır. gözlerini aydınlatırdım yani. Onu ne güzel tercüme etmiş. Sevindirirdim. Çok güzel bir tercüme. Birazdan zaten bilgi verecek. Evet. Bu hadis bu hadis bütün eshaslularda ve bütün ravilerin nakillerinde innema hamaluhu ana zalikal şeklinde rivayet olunmuştur. Ancak lügat alimlerinden zemahşerinin de dahil olduğu bir cemaat bu ibarenin İnnemâ hamalehû ala zâlikel hara'û. Evet. Olacağına kâin Hara zaf ve gevşeklik. Yani, yani ceza seni buna taşıyan ancak korkuydu ama Zemahşeri diyor ki hayır bu e, ceza değil hara yani zaf ve gevşeklik seni buna taşıdı. Evet. He. Evet. Birinci rivayete göre mezkur cümle Ebu Talib'i buna sevk eden ancak korkudur. İkinciye göre ise Ebu Talib'i buna sevk eden ancak zafıdır manasına gelir. Kadı İyaz bize üstatlarımızdan birçokları doğrusunun bu, hara olduğunu tembihte bulundular demiştir. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Yani <gülüyor> iman ettirtmiyor yani neticede. Evet, devam edelim. Laqarrartu biha ayneke cümlesinin manası salebe göre muradını yapardım manasına gelir. Çünkü Araplar qarrallah aynı. Evet. Sözünü Allah muradına erdirsin. Ta ki nefsi razı olsun ve gözü karar kırsın da başka bir şey göz dikmesin manasında kullanırlar. Esmaiye göre ise bu sözün manası Allah gözünün yaşını soğutsun demektir. Zira sevinç sebebiyle akan yaşı soğuk olur. <gülüyor> Bazıları bu sözün manası Allah ona sevindirecek bir şey göstersin demektir. Mutalaasında bulutmuşlardır. Evet. Yani hulasası... Arapça'da bu tür deyimler 3 aşağı 5 yukarı aynı anlamları ne yapıyor içeren ifadeler şeklinde kullanılıyor çok da arada ne yok fark yok evet böylelikle bu babı da 9. babı da bitirmiştik şöyle 10. babımıza bir bakalım arkadaşlar evet uzun olduğu zaman biliyorsunuz ikiye bölüyoruz ki uzun bir bab maşallahı var babımızın evet maşallah Barek evet. Allah, bu bab adam yaşlatır be <gülüyor> Sayfa 239'da bitiyor arkadaşlar Evet adamı yaşlatır bu bab <gülüyor> 35 sayfa Evet e... Sayfa 213'e kadar okuyun 45. rivayete kadar okuyun 213'e kadar gidebilirsek gideriz Sayfa 213'e kadar okuyorsunuz 213 sayfa 213'e kadar okuyorsunuz. Evet, kısaca bugün inşallah ifade edeceğimiz bu önümüzdeki ders devam etmenin niyetiyle. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşe dönleylen. Estağfuruke ve töbîle.